1444 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in amınları Kaysoğullarına mensup bir kabileye göndermeleri, evet, Ammar bin Yasir şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber beni, kendilerine İslam'ın hükümlerini öğretmek üzere Kaysoğullarına mensup bir kabileye gönderdiler, oraya vardığımda bu kabilenin adeta vahşi develer gibi olduklarını gördüm, gözleri koyun ve deveden başka bir şey görmüyordu, bu yüzden de fırıldak gibi dönüp duruyorlardı, bunun üzerine orayı terk ederek Hazreti Peygamber Peygamber'in yanına döndüm, Hazreti Peygamber ne yaptığımı sorduklarında gördüklerimi anlattım, bunun üzerine o şöyle buyurdular, ey Ammar, sana bundan daha garibini söyleyeyim mi, bilmedikleri şeyleri öğrendikten sonra bunların unutarak yine eski gafletlerine düşenlerin hali bunlardan daha acayip ve ibret vericidir.